Allahu Teala, inna ash-shaitan ar-rajim. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa lillahi minnesta'datun as-salamu ala as-sulaimin wa ala ala rihi masafirijma'in. Savaşçı kardeşlerine, kardeşlerin öldürülmesine ve düşmanı her taraftan toplanmasına karşı sabretmek de sabırda yarış kapsamına girmektedir. Allahu Teala şöyle buyuruyor. "Yoksa siz kendinizde nevel geçenlerin mesel olmuş halleri başınıza gelmeden, cennete geri mi zannettiniz? Onlar öyle yoksulluk ve sıkıntı gelip çattı öyle sarsıldılar ki Peygamber ve beraberindeki imar edenler Allah'ın yardımı ne zaman gelecek diyordu. Dikkat edin Allah'ın yardımı muhakkak yakındır. İbn-i Kesir Rahimahullah ayette geçen elbe asa kelimesini fakirlik, Addar kelimesini hastalık, Zül-Zilu -Zil kelimesinin ise Korkmak olarak tefsir etmektedir. Sahabe radıyallahu anhu düşmandan çok korkmuş, şiddetli bir sarsıntı geçirmiş ve büyük bir sınavdan geçmişlerdi. Habba bin Eretten radıyallahu anhu rivayet edilen hadiste şöyle geçer. Ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bizim için Allah'tan yardım iste. Bizim için ona dua et dedik. Bunun üzerine şöyle buyurdu. Sizden önce öyleleri vardı ki kişi yakalanıyor onun için hazırlanan çukura konuyor sonra getirilen bir testere ile ortasından ikiye bölünüyordu. bazısı vardı demir taraklarla taranıyor vücudunda vücudumda sadece et ve kemik kalıyordu bu yapılanlar onları dininden çevirmiyordu Allah'a kesem olsun Allah bu dini tamamlayacak Allah'a kasem olsun Allah'a kasem olsun Allah bu dini tamamlayacaktır öyle ki bir yolcu devresine bindi mi sağdan Kalkıp, adın kalkıp Hadra Mevut'a kadar gidecek. İki mıntıka ismi, birbirine uzak iki mıntıka. Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmayacak. Koyunu içinde sadece kurt, kurttan korkacak. Ancak siz acele ediyorsunuz. Allahu Teala şöyle buyurur. İnsanlar imtihandan geçirilmeden, sadece iman ettik demeleriyle vereceklerini mi sandılar? An olsun ki biz onlardan öncekileri de imtihandan geçirmişizdir. Elbette Allah doğruları ortaya çıkaracak, yalancıları da mutlaka ortaya koyacaktır. Evet. Şimdi normalde bugün okuduğumuz dersin içerisinde şu hakikatle karşı karşıyayız. Yani ne olursa olsun, kim kendini nasıl inandırırsa inandırsın fark etmez. Allah Azze ve Celle her iddia sahibini, her iman sahibini mutlaka imtihan edecektir. Öyle değil mi? Yani bunun şey yok, bunun kaçarı yok. Çünkü Allah ayet-i ne diyor? Burada önümüzde olduğu gibi اَلِفْ لَا اَمِّمْ اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتُرَكُوا اَنْ يَقُولُوا اَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذ۪ينَ Yoksa insanlar iman ettik demekle bırakılıverileceklerini mi zannettiler? Şüphesiz ki biz onlardan öncekileri de ne yaptık? Onlardan öncekleri de imtihan ettik diye. <gülüyor> Onun için bu Allah'ın değişmez sünneti, yani bütün peygamberlerinde cari olan, bütün müslümanların üzerinde cari olan Allah azze ve celle her ben iman ettim diyen insanı mutlaka şeye çekecektir. Mutlaka imtihana çekecektir. Bu imtihan da her zaman aynı seviyede olmaz. Bazen öyle bir olur ki imtihanlar. Mesela yeryüzünün en sabırlı insanları kimlerdir? Allah azze ve celle en güzel tanıyan insanları kimlerdir? Peygamberlerdir. Öyle değil mi? Düşünün imtihanın boyutu o kadar fazla artmış ki Peygamber bile demiş ki, "Hatta Yücel Rasul ve Ladin Amanu Məghu Nasrullah." Yani artık Peygamber bile Allah'ın yardımı ne zaman diyecek kadar imtihan onları daraltmış. Neyle? Bilbesaik ve Derrai. Yani darlıkla ve fakirlikle. Öyle mi? Hastalıkla, fakirlikle. Artık o kadar bir hale gelmişler ki insan fıtratının kaldıracağı şey yaşamışlar ve demişler ki Peygamber demiş yani bırakın yanındakilerini Allah'ın yardımı ne zaman artık diyecek seviyeye gelmişler. Onun için imtihanlar olmazsa olmazlar. Allah azze ve celle'nin sünneti ve Allah yeryüzünde en sevmiş olduğu insanlara dahi ne yapmıştır? İmtihan etmiştir. Eşed dunna sibaelen el anbiya thumma el İnsanların bela yönünden en şiddetli olanları kimlerdir? Enbiyalardır sonra onlardan sonra ne gelir? Onlardan sonra emsel, fel emsel, en onlara yakın olan, sonra onlara en yakın olan gelir. Şimdi burada insanların aslında imtihanın olacağını bilmesi noktasında problem yok. Yani kime sorarsanız sorun herkes Allah azze ve celle'nin insanları bir şekilde imtihan edeceğini ne yapıyor? İnsanları bir şekilde imtihan edeceğini biliyor. Mesele bu değil. Mevzu imtihanın boyutlarını idrak edebilmek. Yani insan ne ile karşılaşacağını veya ne ile karşılaşabileceğini önceden kestirirse hazırlığını da hem ruhi anlamda hem bedeni anlamda hazırlığını da ne yapar? Hazırlığını da ona göre yapar. Lakin insan sürekli basit olan şeyleri gözünün önünde bulundurursa veyahut da kendi kaldırabileceğini hayal eder ve bu kadarıyla yetinirse insanın başına daha büyük olanı geldiği zaman hiçbir zaman bela istenmez. Çünkü hangi belayı kimin nerede kaldıramayacak? Kimin hangi belanın altında ezileceği hiç belli olmaz. Allah muhafaza. Onun için her daim Allah'tan ne istenir? Afiyet istenir. Selüllahe el-afiyye. Allah Azze ve Celle'den ne yapın? Afiyet isteyin sürekli diyor Peygamber aleyhisselatü vesselam. Lakin insan imtihanın boyutlarını bilirse insan ne yapabilir? İnsan ona göre hem ruhi anlamda hem bedeni anlamda insan hazırlığını yerine getirebilir. Bu imtihanın boyutları ne olabilir? Mesela yani nasıl bir boyuttur? Kur'an-ı Kerim Bunları umumi olarak zikretmiştir. Yani sizden önceklerin başına gelmeyen, sizin başınıza gelmedikçe siz cennete gideceğinizi mi zannettiniz? Ne bizden önceklerin başına gelmiş, ee, sarsılmışlar yani korku, ülkeklik panik onları sarsmış. Hastalıklarla, fakirliklerle çok daralmışlar, çok sıkıntı çekmişler ama biz bunun tafsilatını kimden öğreniyoruz? Peygamberden öğreniyoruz. Yani testereyle başından ikiye bölünen insanlar, demir taraklarla derileri yüzülen insanlar bu şekilde imtihan olmuşlar ve Allah da bunu istiyor. Yani siz, bunlar sizin başınıza gelmeden önce siz cennete gideceğinizi mi zannediyorsunuz? Bu şekilde sarsılmadan, artık bütün beşerin takati tükenip Allah'ın yardımı ne zaman diyecek seviyeye gelmeden önce siz cennete gideceğinizi mi zannediyorsunuz diye. Tabi burada şu da çok önemli. Yani bizim için asıl olan mesele şurası. Hani biz nasıl inanırsak inanalım, nasıl temenni edersek edelim bu çok önemli değil. Eğer gaye cennetse, hani ahiret mutluluğunu yakalamaksa Allah azze ve celle bunun fiyatını zaten belirlemiş. Yani sen ister bunu kaldırabil, ister bunu kaldırama, ister buna hazırlıklı ol, ister buna hazırlıklı olma çok da mühim değil burası. Allah azze ve celle ne yapmıştır? Bunun fiyatını belirlemiştir. Yani sizden önceki milletlerin başına gelmeyen, sizin başınıza gelmedikçe siz cennete gideceğinizi mi zannettiniz diye. Ondan dolayı insanın neyi bilmesi lazım? İnsanın teorik olarak bunları bilmesi şey değil. Yani işte bunlar olacak tamam, bunda problem yok. Lakin neden bu imtihanlar söz konusu olduğu zaman mesela İbn-i diyor ya her insan Celle'ye karşı sevgisini iddia eder. Lakin Allah sevgisiyle insanları sevginin zıddıyla imtihan ettiği zaman ancak sabır ehli sebat eder. Yalancılar ise ne yapar? Yalancılar ise kaçar gider. Yani mesela her ben müslümanım diyen her ben iman ettim diyen insan Allah'a sevdiğini iddia ediyor. Öyle değil mi? Allah'a sevmediğini iddia eden var mı? Yok. Lakin Allah her insanı söylediği sözle mutlaka imtihan ediyor. Yani kimin ağzından ne çıkmışsa Allah azze ve celle mutlaka onu onunla ne yapıyor? İmtihan ediyor. İşte imtihan anında sadık olanlar, sevgisinde gerçek olanlar, iman iddiasında hakiki olan insanlar sebat ediyorlar. Yalancı olanlar, neye inandığını bilmeyenler. Başka sebepten ötürü iman edenler ise bırakıp ne yapıyorlar? Bırakıp gidiyorlar. Bu sevgi iddiaları bozulup gidiyor. Ondan ötürü insanın ne yapması lazım? İnsanın bu tip durumlarda yani bu olmazsa olmaz madem ve bunun boyutlarını mesela peygamberlerin hayatlarını okuyaraktan insan şey yapabilir, insan anlayabilir. Örneğin Hz. Eyüp, öyle değil mi? Öyle bir hastalanıyor ki, öyle bir hastalanıyor ki Allah ze vec ona öyle bir hastalık veriyor ki yani artık hiçbir şey yapacak hiçbir ihtiyacını görecek şey kalmıyor e, hali kalmıyor artık daha böyle yani beşerin takatının bittiği yerde diyor ki Allah vecel ve ve İna araba u Rabbi inmez seniye Duru entertarhamur rahimin yani o Eeyüp ki ona öyle bir sıkıntı dokundu ki artık dedi ki Rabbim yani bana sıkıntı dokundu, bana zarar dokundu ve sen merhamet edenlerin en merhametlisisin diye. O ve Allahuze vecelle diyor ki inna vecdnahu sabiran. Biz Eyüp'e ne yaptık? Biz Eyüp'ü sabırlı olanlardan bulduk diye. Ve Eyüp aleyhisselamı vasfederken de diyor ki ni'mel abdu. O Eyüp ne güzel bir kuldur. Yani o sabrıyla, o Allahuze vecelle'ye göstermiş olduğu tevekkülle o Eyüp ne güzel mesela bir şeydir. E kuldur diye. E, Hazreti İbrahim'i düşünelim. Mesela öyle değil mi? Hz. İbrahim ne yapıyor? Hz. İbrahim tek kalmak ki bunu ancak yaşayan insan bilir. Yani toplulukların içerisinde, kalabalıkların içerisinde insanın tek kalması ne demektir? Tek kalmak bir yana yetmemiş, aynı zamanda Hz. İbrahim ne yapılmış? Hz. İbrahim ateşe atılma tehlikesiyle karşı karşıya kalmış. Yani bir insan emin olun her türlü ölümü önüne koysalar, herkesin son tercih edeceği şey yanarak ölmektir. Öyle değil mi? Çünkü insanın daha e, fıtratına aykırı bir şey, yanarak e, can vermek mesela. Hz. İbrahim ne yapmıştır? Hz. İbrahim bununla karşı karşıya kalmıştır. Mesela hiçbirimizin yani bir deneyini, bunu anlamak için ancak insan bunu anlayamaz. Yani teori olarak anlayabilmek için insanın gerçekten aç kalması gerekir. Üç sene bir fiil insanların aç kaldığını, insanların ağaç yapraklarına, gittiğini, insanların taş kaynatıp taşın suyunu içtiğini düşünün mesela. Bunu biz anlayamayız ha. Yani dinlerken kendi içimizde duygusal bir ortam oluşturabiliriz. Ya vallahi gerçekten zormuş diyebiliriz. Lakin bizim bunu anlayabilmemiz için en azından bir üç oyun veyahut da dört oyun beş oyun bir aç kalmamız lazım. Yani hani açlığın ne olduğunu, açken insanın ne hale geldiğini anlayabilmemiz için. <gülüyor> Peygamber aleyhissalatü vesselamla sahabesi mesela bununla karşı karşıya kalmışlar. Yani bir insanın hiç dayanamayacağı bir şey, belki ölümü kendisine tercih edeceği bir şey, açlık meselesi mesela buna sabretmişler öyle değil mi? Mesela Ebu Hilabe'nin kıssasını bilmiyorum daha önce size anlatmış mıyım? Ebu İbni Abbas'ın öğrencilerinden bir tanesi, adamın biri diyor ki Ebu Hilabe'ye kadılık teklif ediyorlar, gel kadı ol diyorlar e Ebu Hilabe, o da kadı olmamak için Mısır'a kaçıyor. Yani memleket terk ediyor, sırf kadılığı zalimlere kadılık yapmamak için. Tabi oradayken Allah Azze ve Celle onu imtihan ediyor, elleri kesiliyor, ayakları kesiliyor, kalan vücudunda hastalıklar çıkmaya başlıyor. Böyle sahilin sahil tarafında bir yerde bir çadırın içerisinde yaşıyor, bir tane de oğlu var. Adamın biri bir gün şeyin önünden geçiyor, adamın biri işte çadırın önünden geçerken ya şey nöbetçi bir tane adam, asker. Acaba diyor, bu bu ıssız yerde, bu çadırın içinde kim olabilir ki diyor. Çadırın yanına geliyor, bakıyor ki çadırın içinde bir ses şey diyor. İşte Allah'ım sana hamd olsun, Allah'ım sana şükür olsun. Şüphesiz ki sen beni yarattın, sen bana nimet verdin. Ve beni yarattığın birçok insana da faziletli kıldın diye. Adam içeri giriyor, adama bakıyor. Adamın elleri yok, ayakları yok, yanında hiç kimse yok. Ey falan diyor, sen neye hamd ediyorsun? Yani Hani sana hamd edecek neyin var ki? Allah'ın hangi nimeti var senin üzerinde ki? Sen Allah'ın o nimetine hamd ediyorsun diye. O da diyor ki şeydir. E, diyor ki Allah bana dil vermiş ya kendisine şükredeceğim. Vallahi diyor eğer Allah beni paramparça etse, gökten üzerime ateş gönderse, yer yarılsa, yer beni içine çekse, şu dilim Allah'a hamd ettiği müddetçe benim ona hamd eden, sabreden ve şükreden bir kulum, kul olmam gerekir diye. Neyse bu Kilabe diyor ki madem bana geldin, Senden bir ricam var diyor. Benim bir oğlum var. 3-4 gündür piyasada yok diyor. Hele bir git diyor, bir ara diyor. Bu benim oğlum. Hani ne haldedir diye. Neyse adam gidiyor. Çocuğu ararken bakıyor ki çocuk. E, hayvan çocuğu parçalamış. E, atmış yemiş, bir kenara atmış. Şimdi yarab diyor. Ben bu adama gidip nasıl anlatacağım? Yani bu adamın hayatta varıyor. O bir tane oğlu var. Onu da hayvan parçalamış. Yani ben ne yapayım diye. Neyse geliyor. Selamünaleyküm, aleykümselam diyor ki ey falan diyor sen hazde Eyüp biliyorsun değil mi biliyorum diyor eyüb'ün hastalığını biliyorsun değil mi biliyorum diyor Allah Eyüp'ün ne hale getirdi biliyorsun değil mi biliyorum diyor yani artık herkes ondan uzaklaştı hastalığı çok kötü hale geldi hiçbir ihtiyacını göremedi insanlar bile ona böyle kötü gözle bakmaya başladı hepsini biliyorum peki diyor Eyüp e, yani nasıl karşıladı bunları hepsini diyor Allah azze ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ee, diyor Vallahi diyor senin oğlun var ya işte hayvan diyor oğlunu parçalamış ondan sonra bir kenara atmış Allah hamdolsun diyor yani verdiğine de hamdolsun aldığına da e, hamdolsun diyor ve o anda can veriyor yani bu sözü söylediği anda e, adam can veriyor neyse kısa devam ediyor i̇şte bunu kefenliyorlar birileri geliyor e, vesaire en son bunu gömüyorlar bunu gömdükten sonra ondan sonra adam yoruluyor ya bunu gömmüş kefenlemiş vesaire 3-4 kişi de geliyor yoldan geçiyor adam uyuyor yani yata yatıp uyuyor. Rüyasında bunu görüyor. Elleri, ayakları hepsi yerine gelmiş. Çok güzel yüzü var. Ondan sonra cennet bahçelerinden bir vaftanın üzerinde oturmuş, sırtını da yastıklara yaslamış. Hangi ayeti okuyor? Zalike, cezeynâhum bimâ saberû. Biz on bu onların karşılığı onlara vermiş oldu, yapmış oldukları sabırdan ötürüdür. Diyor ya Allahu Teala ayet-i kerimede adın cennetlerine girecek olanlara Güzel elbiselerini giymiş bir şekilde, sırtını yastıklara yaslamış. Adam ne yapıyor? Adam bu ayet kelimeyi okuyor. Yani sabretmiş, lakin ne yapmış? Sabrının karşılığını almış. Bu kısa'yı ne anlattık? Sonucundan ziyade, sonucunu son anlatacağız çünkü. Allah Allah'ın bir insanı nasıl imtihan edebileceğini anlamak için. Öyle değil mi? Ve her imtihan başka bir imtihana kapı aralıyor. Yani bir imtihan insanın başına geldiği zaman, hadi o geldi o bitti olmuyor kesinlikle. Ne oluyor? O imtihan bir sonraki imtihanı ne yapıyor? Bir sonraki imtihanın kapsını açıyor. Mesela burada Hendek Savaşı'nı anlatmış. Ee, örnek olarak da Savaşta sabır. Hendek Savaşı nasıl bir savaş? Hendek Savaşı'nda bir. Medine'de zaten bir yokluk var. Öyle mi? Bütün müşrikler bir araya toplanmışlar. Ahzab Savaşı deniyor zaten. Yani bütün hizipler toplanmışlar. Ahzab olmuşlar. Cemil olmuşlar. Müslümanların üzerine doğru saldırıyorlar. E zaten Müslümanların imkanı yok. Hendek kazıyorlar. Düşünün mesela, hendek kazarken insanlar açlıktan düşüp bayılacak kadar aç vaziyette. Birileri karnına bir taş bağlamış. Peygamber aleyhissalatu vesselam karnına iki tane taş bağlamış mesela. Hani artık imtihanın gelebileceği son boyut burası. Allah bununla da yetirmiyor. Arka taraftan bu defa Yahudiler Müslümanları satıyorlar. Öyle mi? Yahudiler arkadan mı şimdi? Arkadan Yahudilerin Müslümanları vurması ne demek? Kadınların, çocukların korumasız kalması. Demek Müslümanların iki ateşin arasında kalması demek. Yani hal öyle bir hale gelmiş ki artık insan beşer tasavvuru şey yapmıyor, kaldıramıyor. Yani beşer takatının kaldıracağı bir şey değil. Bu şekilde Allah Hazza onları imtihan etmiş. Yani savaş olmuş, yokluk olmuş, bütün ordular toplamış, bitmiyor yani imtihan. Bir tane daha, bir tane daha. Yani Allah istiyor ki beni sevenler, imtihanda sevenler, imtihan ağırlaştığında sevenler, gerçekten sevenler, her halde sevenler birbirlerinden ne olsunlar birbirlerinden ayrılsınlar diye. Şimdi insanın bunu karşılayabilmesi için dediğimiz gibi yani böyle bir duruma hazırlıklı olabilmesi için birinci olaraktan insanın olaylara karşı fikri hazırlığının tamam olması gerekir. Öyle değil mi? Olaylara karşı fikri hazırlığının tamam olması gerekir. Fikri hazırlıktan kastımız nedir? Şudur. imtihan insanın başına geldiği zaman insanın fikri olarak şunu düşünmesi Allah beni niye imtihan etti? Öyle değil mi? Yani imtihanın ön hazırlığı olaraktan Allah beni niye imtihan etti? Bir ben çok iyi bir kul olduğundan ötürü Allah azze ve celle beni imtihan etmiş olabilir. Öyle değil mi? Ne dedik? اشد الناص بلا ال الانبياء ثم Fel فالامسل. İnsanların Bela yönünden en şiddetli olanları peygamberlerdir, sonra onlara en yakın olanlardır. Öyle mi? مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَسَبٍ وَلَا وَسَبٍ وَلَا هَمِّنْ وَلَا حَزَنٍ وَلَا اَذَنٍ وَلَا غَمِّنْ حَتَّى الشَّوْكَةُ يُشَاكُوهَا إِلَّا كَفَّرَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ خَطَيَةً Mü'mine isabet eden yorgunluk, hastalık, hüzün, keder, sıkıntı, eziyet, hatta ayağına batan, diken dahi Allah mutlaka onunla ne yapar? Allah mutlaka onunla onun günahlarını ondan döker. Men yuridillah bihi hayran yusib minhu. Allahu Teala kimin için hayır dilemişse ondan ne yapar? Ona bela musibet isabet ettirir. Öyle mi? Ha, demek ki ben çok iyi bir kulum. Allahu Teala benim ne yapmak istiyor? Derecelerimi yükseltmek istiyor. Öyle mi? Nasıl ki diyor peygamberimiz, rüzgar ve kış ağacın yapraklarını dökerse Bela ve musibetler de Müslüman'ın neyini döker? Müslüman'ın günahlarını aynı şekilde de döker. Başka bir hadiste Peygamber aleyhissalatu vesselam diyor ki Allah sevdiği kuluna belayı, musibeti verir ta ki Allah'la karşılaştığında üzerinde hiçbir şey ne olmasın? Üzerinde hiçbir sıkıntı, üzerinde hiçbir günah olmasın. Yani Allah'la tertemiz bir şekilde ne yapsın? Allah'la tertemiz bir şekilde karşılaşsın Bir, Allah azze ve celle beni bundan dolayı imtihan edebilir. Bunun için neye bakmak lazım? Peygamberlerin ve Salihlerin kısalarına bakmak lazım. Nasıl Allah azze ve celle onları ne yapmış, imtihan etmiş? Bunlarla fikri hazırlık aşamasını oluşturmak lazım. 2- Ben çok günahkar bir kul olabilirim. Öyle değil mi? Allah azze ve celle yapmış olduğum günahlardan ötürü beni imtihan etmiş olabilir. Yani benim günahlarım çok fazladır. Allah da bana ceza olaraktan dünyada bu günahlarımın karşılığını verebilir. Bu halde Müslümanın Allah'a binlerce defa hamd etmesi gerekir. Neden? ben günahkar olup Allah'ın kendisini unuttuğu ve kendilerini kendilerine unutturduğu ve kendilerine mühlet verdiği insanlardan da olabilirdim. Öyle değil mi? Allah eğer benim günahlarıma karşılık bana ceza veriyorsa bu demek ki Allah'ın beni unutmadığını, Allah'ın bana mühlet vermediğini hani yeryüzünde iyice tekebbür edeyim, iyice günahlara boğulayım, iyice dünya nimetlerine dalayım diye terk ettiği, unuttuğu insanlardan unutmaktan kasıt terk. Yoksa Allah hiç kimseyi unutmaz. Allah'ın terk ettiği insanlardan olmadım. Allah beni aldı, günahlarımı değerlendirdi ve benim günahlarımın karşılığını verdi bana diye, faydası banadır diye hamd etmek lazım. veyahutta da insanın demesi lazım ki Allah Azze ve Celle bu imtihanla bana sabrı öğretiyor. Öyle değil mi? Bana sabretmeyi öğretiyor. Niye? Bir sonraki, veya ileride karşılaşacağım daha büyük imtihanlara karşı Allah zevcelle bana ne yapıyor? Allah zevcelle bana sabrı öğretiyor. Nasıl ki sahabesini bir takım imtihanlarla terbiye etti, onlara sabrı öğretti. herkese bana da ne yapıyor? Sabrı öğretiyor. Allah hamdolsun. Bana sabrı öğreten, beni hazırlayan Allah'a binlerce hamdolsun lazım. Veya Allah beni imanımdan dolayı imtihan ediyor. Ben iman ettiğimi iddia ediyorum. Allah imanımda sabit kalacak mıyım? yoksa Allah imanımda sabit kalmayacak mıyım diye Allah Azze ve Celle beni ne yapıyor? Allah Azze ve Celle beni imtihan ediyor diye. İnsan bu şekilde sabreder. Bu da sabırla beraber hamdı gerektirir. Neden? Çünkü demek Allah benim imanımı kabul etmiş ki beni imtihan ediyor. Kabul edilmeyen bir imanı zaten imtihan olmaz. Öyle değil mi? Allah demek benim iman iddiamı kabul etmiş. Bu defa beni ne yapıyor? Bu defa beni iman iddamda Allah Azze ve Celle imtihan ediyor diye. Şimdi insan bu kafada olursa İnsan bu seviyeye nasıl ulaşır? Yani bu kafa yapısına nasıl ulaşır? Şu şekilde ulaşır. اَجَبَنْ لِيَمْرِ الْمُؤْمِنِي اِنَّ اَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ <gülüyor> خَيْرٍ Mü'mininin işine kadar acayiptir diyor Peygamber aleyhissalatu vesselam. Onun bütün işleri, onun için nedir? Onun bütün işleri, onun için hayırdır. Nasıl? Ona bela isabet eder, sabreder, ecir alır. Ona nimet isabet eder, şükreder. Yine ne yapar? Şükreder, yine bu necrini alır. Bak bu nedir? Sabır edebilmek için. İnsanın sabır ehli olabilmesi için önce ne olması lazım? Önce kul olması lazım. Yani kulluğu öğrenmesi lazım. Nasıl Allah'a kulluk edeceğini bilen bir insan, nimet halinde şükretmeyi de bilir, bela halinde sabretmeyi de bilir. Niye? Çünkü onu ilgilendiren ne nimettir? Ne de onu ilgilendiren nedir? Beladır, musibettir. Onu ilgilendiren şey nedir? Onu ilgilendiren şey, içinde olduğum halde en güzel şekilde Allah'a nasıl kulluk yapabilirim? Onu ilgilendiren mesele budur. İnsan bu seviyeye geldi mi, bu kafa yapısını yakaladı mı? Hiçbir hal insan için mühim değildir. Tevekkül halinde tevekkül etmeyi öğrenir, tevekkül eder. Gaflet halinde zikir etmeyi öğrenir, öyle mi? Bela halinde sabretmeyi öğrenir, nimet halinde şükretmeyi öğrenir. Velayet halinde insanlara adaletli olmayı öğrenir, öyle mi? Mustazaflık halinde insan mazlumluğun fıkhını öğrenir. Çünkü bu insan için haller önemli değildir. Ki kulluğun en üst seviyesi de budur zaten. Hani ubudiyet mertebe mertebedir. Allah'a kul olan insanlar değil mi? Her insanın kendine göre mertebesi farklıdır. En üst mertebede olan insanlar kimlerdir? En üst mertebede olan insanlar kulluğun farkına varan ve her halukarda halidi, hali değil Allah'a nasıl kulluk yapabileceklerinin peşinde olan insanlardır. Öyle değil mi? Mesela örnek veriyorum. Şimdi diyelim ki misal olarak söyleyeceğim. Peygamberler bu konuda nedirler? Peygamberler bu konuda en üst seviyededirler. Öyle değil mi? Bak mesela bir önceki dersimizde neyi anlattık? Peygamberin her halde nasıl Allah'a münasip zikirlerle Allah'la beraber olduğunu anlattık. Öyle değil mi? Her halde. Eve giderken, evden çıkarken, yatarken, kalkarken, helaya giderken vesaire. Bu nedir? Bu peygamberin bu seviyede olduğunu gösterir. Yani peygamber için haller önemli değildir ha. Her halin kendi içerisinde Allah'a en uygun şekilde en münasip şekilde nasıl kulluk yapar ona bakar. Bu da nedir? Dünyadan tecerrüt etmekle olur. Yani dünyadan ve dünyanın hallerinden geçip sürekli ahirette bulunmakla olur. Ahireti tefekkürle, Allah'ı tefekkürle, Allah'ın yanındakileri tefekkürle dünya hallerinden geçersin. Öyle mi? Açsan sabredersin, toksan ne yaparsın? Toksan şükredersin. Bu da işte dediğim gibi bunları bilmekle. Yani işte bu konuda tecrübe sahibi veya bu konuda gerçekten bunları yaşamış, bu mertebeleri geçmiş alimlerin yazdıklarını mesela bol bol okuyaraktan peygamberlerin kıssalarını, kıssalara nasıl tavır ve tepki gösterdiklerini anlayaraktan ne yapabiliriz? Ee, okuyaraktan, o halleri tefekkür ederekten bunu anlayabiliriz. İki, daha önceki dersimize de değindik sadece. Sabırla ilgili fikri yapıya Oluş yani sabırla ilgili fikri olgunluğa, itikadi olgunluğa ulaşmak lazım. Bu da neyle olur? Birincisi, Allah'ın ve vermiş olduğu her musibete göre insana aynı oranda sabır verdiğini bilmekle olur. Öyle mi? Bu bir. <gülüyor> Allah hiç kimseye musibet vermemiştir ki mutlaka o musibetle beraber o insana ne vermiştir? Sabır vermiştir. Bu sabrı yerli yerinde kullanan insan başındaki gelen belaya ve musibete karşı o sabrı tam yerinde kullanır. Lakin sabrı yerinde kullanamayan insan, sabrını farklı yerlerde, gereksiz yerlerde kullanacağı için ne yapacaktır? Sabrını dağıtacaktır. Mesela buna bir örnek verebilir miyiz? Nasıl olur yani bu sabrı gereksiz yerde kullanmak nasıl olabilir? Var mı bir örnek verebilecek olan? Mesela şimdi diyelim ki Allah şu anda bana ne? Diyelim ki Allah şu anda beni e, korkuyla imtihan ediyor. Öyle mi? Şimdi ben bu korku halindeyken tutup da daha önceden yaşamış olduğum korkuları daha önceden yaşamış olduğum sıkıntıları düşünüp kederlenirsem elde mevcut olan sabrın bir kısmını geçmişe yollayacağım. Öyle mi? Geçmişe tüketeceğim sabrı. Sonra ya ben bu korkuyu atlatabilir miyim, atlatamasam acaba ne olur? Ya şöyle olursa peki ben ne yaparım? Ya başıma bu gelirse ama şöyle olursa şunu yapamam ki, şöyle olursa şuradan çıkamam ki mesela diye düşünürsem ne yaparım? Elde mevcut olan sabrı gelecekte daha henüz olup olmayacağı belli olmayan, yani Allah'ın sonucunu nasıl takdir edeceği belli olmayan e, karanlığa taş ataraktan o sabrı ne yaparım? O sabrı tüketirim. Elimde ne kalır? Elimde kalır çok az bir şey, bir sabır kalır elimde. O da ne olur? O da zaten mevcut vakaya bana ne yapmaz? Mevcut vakada bana yetmez. Öyle değil mi? Bu bir. Yani Allah bize her musibete göre sabır vermiştir. Yeter ki biz o sabrı, o musibet anında ne yapalım? O musibet anında o sabrı kullanabilirim. İki, bunu geçen dersimizde de anlattık. Sabır için kaynak lazım dedik. Öyle değil mi? Sabır için ne lazım? Sabır için kaynak lazım. Her sabır tükenir. Yani ne kadar sabır depolarsak depolayalım, ne kadar sabırlı olursak olalım, her sabır tükenmeye nedir? Her sabır tükenmeye mahkumdur. Onun için sabra ne lazım? Sabır için kaynak lazım. Sabrın kaynağı nedir demiştik? Sabrın kaynağı namazdır, öyle değil mi? Ve bu da ağırdır, ancak ahiret gününün bilincinde olan, ahiret şuuruyla yaşayan insanlar için geçerlidir. Ondan dolayı sabrımıza kaynak teşkil etmemiz lazım ki elde mevcut olanı yapmayalım? elde mevcut olanı harcamayalım veyahut da sürekli sabrı depolayalım. Üçüncüsü ise nedir? Üçüncüsü ise şudur. İnsan daha önce de söyledik, aceleci yaratıldığı için sabır insanın fıtratında olan değil, insanın mücahadeyle uğraşaraktan, yorularaktan elde edebileceği bir ahlaktır. Öyle değil mi? Çünkü insan fıtratı gereği nedir? Acelecidir. Acelecilik nedir? Sabrın tam karşısında duran şeydir. Ondan dolayı insan ancak ne yapabilir? İnsan ancak mücadele ederekten bunu yapabilir. Lakin bu elde edilmeyecek bir ahlak da değildir. Niye? Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki: "Wemen yetsabber yusabirullah." Kim sabırlı olmayı isterse Allah Azze ve Celle onu sabırlı kılacaktır. Kim sabırlı olmayı isterse Allah Azze ve Celle nedir? Allah Azze ve Celle onu mutlaka sabırlı kılacaktır diye. Bu sabırla ilgili bilmemiz gereken şeyler. Öyle mi? Bir de sabrın sonraki aşamasıyla ilgili bilmemiz gereken bir şey var. O da ne? <gülüyor> o da şudur. Bizler içinde olduğumuz hallerde ancak sabrın sonrasında Allah'ın bize nasip edeceği rahatlığı düşünerekten. Öyle mi? Ancak o rahatlığı düşünerekten kendimizi teselli edip elimizdeki sabra sabır katabiliriz. Bu ne demektir? Bu yakin demektir. Zaten bütün ahlak alimleri sabırla yakinin arasında ciddi bir bağlantı olduğunu söylemişlerdir. Yani sabırla yakin birbirinden ayrılmaz iki şeydir. Sabırla yakin birbirinden ayrılamaz. Neden? Çünkü insanın sabredebilmesi için yakinen sabrettiğinde elde edeceği şeylere yakinen inanması gerekir ki. Yani hiç şek şüphe, eksik bilgi değil. Yekinen bilmelidir ki mesela Allah Teala ve Celle ben sabredersem bana şu şu ecir verecek. Cennette şunu şunu şunu verecek mesela. Bana mutlaka yardım edecek. Bana dünyada etmese bile ahirette kat kat ecir verecek mesela diye. İnsan eğer bu bilinçte olursa yani sabır ile yakini yan yana getirmeyi öğrenirse, yakini elde ederse zaten nedir sabrın ana kaynaklarından bir tanesi de yakın olur. İnsan ancak o şekilde ne yapabilir? İnsan ancak o şekilde sabredebilir. Ama dediğimiz gibi bunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Yani biz kendimizi güçsüz hissedelim, güçlü hissedelim. Bunun şey yok. İman ettim diyen de, de, insanların hepsi mutlaka imtihandan geçirilecekler. Ve bu imtihanlar da bizim aklımızın, hayalimizin tahayyül etmeyeceği şekilde zor imtihanlar ne yapabilir? Olabilir. Eğer Allah bizi imtihan etmiyorsa, bu nedir? Bu Allah Azze ve Celle'nin bizim, yani bize Allah bizi imtihan etmiyorsa bu bizim problemimizdir. Çünkü Allah'ın sünneti hiçbir zaman ne yapmaz, hiçbir zaman değişmez. İman ettik dedikten sonra insanlar imtihana uğramadan bırakılıverileceklerini mi zannettiler? Diyor Allah Azze ve Celle. Ve bu imtihanı da birçok çeşidi olabilir. Yani bunu anlamak ise sadece Kur'an'da bize zikredilen peygamberleri okusak. Zaten ne tür imtihanlarla imtihan olabileceğimiz konusunda aklımızda çok ciddi ve güzel manada fikir oluşabilir. Evet, devam edelim. Hemdeki günü Sahabe anhul, bunun büyük bir kısmını yaşamıştı. Allahu Teala bunu şöyle belirtir. O vakit kafiler hem üstünüzden hem alt tarafınızdan yani doğudan <gülüyor> ve batıdan size gelmişlerdi. Ve o vakit gözler kaymış, yürekler gırtlaklara dayanmıştı. ''Siz Allah'a türlü türlü zanlarda bulunuyorsunuz. İşte burada müminler imtihan olmamış ve şiddetli bir surette sarsılmışlardı. O vakit münafıklarla, kalp, münafıklarla kalplerinde hastalık bulunanlar, Allah ve Resulü bizi aldatmaktan başka bir vaat yapmamıştır.'' diyordu. Herakli Ebu Sufyan'a ''Muhammed ile savaştınız mı?'' diye sorduğunda ''Evet'' diye cevap verdi. Aranızda savaş nasıl sonuçlandı dediğinde ise sıra ile oldu. Bazen biz, bazen o kazandı dedi. Bunun üzerine Herat bin şöyle dedi. Peygamberler bu şekilde sınanırlar. Sonra zaten onların olur." dedi. Allahutaala'nın "Yoksa siz kendinizden evvel geçen geçenlerin mesel olmuş halleri sözü dalgınlık ve sıkıntı ile denenmenin ve sarsılmanın ilahi bir yasa olduğunu göstermektedir." Bazen bizden öncekiler için geçerli olduğu gibi bizim için de geçerlidir. Bu haller zaferin habercilerindendir ve bu dolayısıyla da bunların gelmesi kaçınılmaz olur. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Bil ki zata sabırdan kurtuluşla sıkıntıdan sonra olur. Her zorluk ile beraber bir kolaylık vardır. Her Müslümanın Allahu Teala'nın bu sünnetine göre kendisini hazırlaması gerekir. Moral bozanlar. Buraya kadar anlaşıldı değil mi? Yani imtihanın olmazsa olmaz olduğunu ve boyutlarının çok ağır olabileceğini anlatıyor. Evet şimdi yeni bir şeye geleceğiz yani. Moral bozanlar, muhalifler ve olumsuz yaygara çıkaranlara karşı da sabretmek gerekir. Allah Teala şöyle diyor. Allah yolunda cihat ederler ve hiçbir kıraycının kıvamasından korkmazlar. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ümmetinden bir grup Allah'ın emrini yerine getirmeye devam edecektir. Onları yalnız bırakanlar veya kendilerine muhalefet edenler Allah'ın emri gelinceye kadar onlara bir zarar veremezler ve onlar insanlara karşı muzaffer olacaklardır. Şüphe yok ki hakkı yerine getiren kişileri kınayan, onların morallerini bozan, aleyhilerinde propaganda yapan ve ak, e, ayak bağı olanlar olacaktır. Ancak bu muhalifler ve iş bozanlar Allah Teala'nın izniyle onlara zarar vermeyeceklerdir. Evet. İkinci grup sabretmemiz gerekenler kimler? Moral bozan <gülüyor> ve Müslümanları yarı yolda bırakanlar. Öyle değil mi? Bunlara karşı da sabretmek gerekir. Şimdi normalde Allah azze ve celle'nin yine sünnetlerinden bir tanesi, Müslümanları imtihan ettiği meselelerden bir tanesi mutlaka Müslümanların etrafında onların moralini bozan onların yapmış olduklarıyla dalga geçen onların yapmış olduklarıyla veya yaptıklarıyla alay eden bir taife olur. Öyle mi? Ve bu taifeler kimlerdir bunlar? Müslümanları gittikleri yolda psikolojik baskı oluşturaraktan onların ne yapan onları alı koymak isteyen insanlardır. Bunlara karşı da sabretmek gerekir ve taifetul mansure olmaya hak sahibi olan grupların en belirgin vasfı da budur. Yani la yedurruhum men khalefehum ولا من خذلهم onları yolda bırakan onlara muhalefet edenler onlara ne yapmaz onlara hiçbir şekilde zarar vermez diye. Şimdi normalde bize karşı bu psikolojik baskıyı uygulayanlar Müslümanlara iki türlüdür. Ya içeriden ya dışarıdandır. Dışarıdan olanlar kimlerdir? Dışarıdan olanlar kafirlerdir. Bu tarihte hiç değişmemiş. Velakad kuzibet rusulun min qablika fasabru ala ma kuzibu ve uzu hatta atahum nasruna. Yani muhakkak ki senden önceki peygamberler de yalanladı ey Muhammed ve eziyet gördüler ne yaptılar lakin onlar sabrettiler ta ki bizim onlara şeyimiz gelinceye kadar. Müşrikler mesela dalga geçiyor Resulullah'la. Resulullah'ın zoruna gidiyor. وَلَقَدِ اِسْتُوهُ زِيَ rusulim مِنْ قَبْلِكَ Yani sen üzülme çünkü senden önceki rasullerle de dalga geçildi diyor Allah Azze ve Celle. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ı bu şekilde ne yapıyor? Bu şekilde teselli ediyor. Dalga. Yalanlama bakın kabul etmemek ayrı bir şeydir, yalanlamak ayrı bir şeydir öyle mi? Reddetmek ayrı bir şeydir, dalga geçmek ayrı bir şeydir. Söylediğin yanlıştır demek hatalı bulmak ayrı bir şeydir, küçümsemek ayrı bir şeydir. Birinci, birinci saydığım sıradakiler gayet tabii olan şeylerdir. Yani biri benim söylediğimi kabul etmeyebilir. Bana senin söylediğin yanlıştır diyebilir, herkesin yanlışı doğrusu kendinedir. Lakin benim söylediğimi küçümserse bu beni psikolojik olarak ezer. Öyle değil mi? Biri benim söylediğimi yalanlayabilir, şey kabul etmeyebilir senin bu söylediğini ben kabul etmiyorum diye. Ama sen yalancısın derse bu benim için nedir? Bu benim için sıkıntı olur. Neden? Çünkü beni psikolojikmen baskı altına alır, bana hakaret etmiş olur. Biri senin bu söylediklerini benim aklım almıyor diyebilir. Yani bana mantıksız geliyor diyebilir. Bu onun hakkıdır. Herkesin hakkıdır çünkü Allah verecektir bunun hesabını. Ama bana Dalga geçecek şekilde, küçümseyecek şekilde, işte sizin gibi beyinsizler, akılsızlar ancak bunu söyler derse o zaman bu bana ne yapar? Bu bana psikolojik bir baskı oluşturur, beni ezmeye çalışır. Zor olan kısmı burasıdır ha. Yoksa reddedilmek, kabul edilmemek, insanların hayır bu yanlıştır demesi zor olan kısmı bu değildir. Çünkü bu tabii olan bir şeydir. Zor olan kısmı yani insana karşı aleyhte propaganda denilen şey budur. Dalga geçmek, insana hakaret etmek, insanı yalanlamak vesaire vesaire. Bu da genelde kimler tarafından yapılıyordu? Peygamber ayarların döneminde bu genelde kavmin aristokrat olanları tarafından yapılıyordu. Yani önde gelen mele denilen öncü kadro tarafından yapılıyordu. Ve peygamberler zaten özel seçilmiş insanlardır. Öyle değil mi? Rastgele insanlar değildir. Yani kalpleri temiz olan ve iffet ehli olan insanlardır. İman ehli de böyledir. Yani iman etmeden önce insan ne kadar cahiliyenin bataklığında, zilletinde bulunsa da insan iman ettikten sonra İslam'ın izzetiyle izzetlendiği için dalga geçilmek, hakaret edilmek insana ağır geliyor. Yani normal insan cahiliyedeyken o sözler söylense belki insan çok da umursamaz, belki insan çok da takmaz. Lakin insan Allah'ın izzet sıfatıyla Müslümanlara da izzet vardır çünkü, Rasulüne de izzet vardır. İzzetlenince bu tip şeyler insana ağır e gelmeye başlıyor. İşte bunlara da sabretmek gerekir. Neden? Çünkü bunlar psikolojik propagandalardır. Bunlar psikolojik baskıdırlar ve gayesi şudur. Müslümanları itidal dairesinden çıkarıp yoldan saptırmak. Mevzuyu kişisel şahsi şeye dönüştürmek, şahsi kavgaya dönüştürmek. Yani mesela diyelim ki Firavun konuşuyor, e, Hz. Musa konuşuyor, kavmine tevhidi anlatıyor, Firavun oradan araya giriyor sürekli öyle mi? Ya duymuyor musunuz ne diyor mesela? Şimdi orada Firavun'un yapmak istediği Hazreti Musa'yı susturmak değildir. Orada Firavun'un yapmak istediği nedir? Musa aleyhisselamı kendiyle tartışmaya sokup meseleyi Rabbani boyuttan çıkarmak, meseleyi evrensel boyuttan çıkarıp şahısların meselesi haline getirmektir. Öyle değil mi? Yani ne gibi mesela? bugün bu nasıl yapılabilir Müslümanlara karşı? Çünkü bu ağır bir şey olduğu için bak şunu hiçbir zaman unutmayın. Mesela Peygamber aleyhisselatü vesselam adamın birine diyor ya La تغدب, kızma. Niye Peygamber Aleyhisselatü Vesselam adama kızma diyor? Çünkü kızgınlık, yani insanın yaşamış olduğu duyguların hangisi olursa olsun, olması gereken seviyenin üstüne de çıktığı zaman, olması gereken seviyenin altına geçtiği zaman da insan itidal dairesinden çıkar ve insanın ne yapacağı ondan sonra belli olmaz. Yapacağı şey kesin yanlıştır. Lakin bu yanlışın boyutunun ne olacağı belli olmaz. Öyle mi? Bu mesele de böyledir. Yani bizim karşımızdaki insanlara karşı hissettiklerimizin de belli bir ölçüde olması lazım. Kinin, öyle mi? Mesela bizim müşriklere karşı kinimiz şahsi midir? Değildir. Nedir? Allah azze ve celle emrettiğinden ötürüdür. Bizim onlara karşı olan buğzumuz şahsi midir? Hayır, değildir. Nedir? Allah azze ve celle bunu emrettiğine imanımızdan dolayıdır. Müşrik seninle dalga geçerekten bunu şahsileştirmek ister. Tamam? Müşrik seninle dalga geçerekten, seni küçümseyerekten mevzuyu rabbani olmaktan, evrensel olmaktan, dini olmaktan çıkarıp kişisel olmaya getirir. Çünkü kişisel olduğu zaman sen istikamet dairesinden çıkıyorsun. itidal dairesinden çıkıyorsun ve mevzu artık şahısların şeyine dönüşüyor. Şahısların kavgasına dönüşüyor. Ondan dolayı buna sabretmek gerekir. Yani biz üstümüze düşeni eda edip onların dalga geçmelerine yalanlarına, propagandalarına karşı kulaklarımızı ne yapmamız lazım? Kulaklarımızı kapatmamız gerekir. Aksi halde mevzu kişiselleşirse Allah muhafaza mevzu din meselesi olmaktan çıkar. Kabile, ırk, kişisellik meselesine dönüşür. Mesela yıllardır birileri Müslümanların gündemine Kürt meselesini sokmaya çalışıyor. Öyle değil mi? Şimdi normalde Kürt meselesi savunulabilir mi? Savunulabilir. Savunulabilir mi Kürt meselesi? Savunulabilir. Niye? Çünkü Musa Aleyhisselam da mesela şeye Firavuna geldiği zaman ona ne diyor? "Fe ersil beni İsrail. Benimle beraber Beni İsrail'i gönder." diyor. Yani kavmine zulmettiği için, kavmine haklarını vermediği için "Benimle beraber Beni İsrail'i gönder." diyor. Lakin Hazreti Musa Firavun'un karşısına dikildiği zaman asıl mevzusu Firavun'un tağutluğu mevzusu. Yani sen tağutsun. İze bi ila Firavun innehu Öyle mi? Sen uluiyet iddiasında bulunuyorsun. Bununla beraber sen zaten böyle bir yetkiyi kendinde gördüğünden dolayı bir de benim kavmime de zulmediyorsun. Bırak benim kavmimi de biz bu memleketten ne yapalım? Çıkalım gidelim diye. Lakin mesela orada Firavun mevzuyu din meselesinden çıkarıp Hz. Musa ile kavim meselesine çevirmiş olsaydı mevzu dinden çıkardı o zaman Allah'ın yardımı da kesilirdi. Öyle mi? Şimdi bizim gündemimiz de böyle mesela. Tamam mesela bir takım halklara tece, tağutu diyor, Bu doğrudur kimlik haklarını vermiyor, kişisel haklarını vermiyor vesaire. Lakin bizim mevzumuz bu olamaz hiçbir zaman. TC bunu niye yapıyor? Bizi bu ilgilendirir. Tahut olduğundan, kendini ilah gördüğünden, mutlak hükmetme, mutlak siyaset belirleme yetkisine sahip olduğuna inandığından e, bunu yapıyor. Bizim için asıl mesele budur. Bu bunun fer'idir sadece. Öyle mi? Buna da karşıyız. Lakin bizi asıl ilgilendiren mesele bu insanların tağut olmasıdır. Ha bizim gündemimize fer'i olan noktayı sokarlarsa yani sanki mesele buymuş gibi gösterirlerse veya başörtüsü meselesi veya eğitim meselesi, meselemiz bizim bunlar değildir. Burada mevzu kişiselleşir, benim çocuğuma okuma imkanı tanımıyor diye tavuttan nefret edersin. Tamam Seninle onun arasındaki mevzu şey olur, Kişse, kişiselleşen bir mevzu olur. Senin mevzun bu değildir, o tavuttur. Senin çocuğuna eğitim hakkı verse de kafirdir, senin çocuğuna eğitim hakkı verse de sen ondan nefret etmek zorundasın. Senin çocuğuna eğitim hakkı verse sen ona buğz etmek zorundasın öyle mi? Senin kimlik haklarını verse de bu böyledir. Onun için buralara takılmamak gerekir ve bunu ne için anlattım? Konu şuraya şunun için anlattım. Bunların yaptığı baskıların temelinde ne vardır? Mevzuyu kişiselleştirmek vardır. Yani bizimle onlar arasındaki mevzu kişiselleşsin asla. Onun için bunların yalanlarına karşı sabretmek, bunların dalga geçmelerine, küçümsemelerine karşı sabretmek gerekir ki mevzuyu kişiselleştirmeyelim ve bunun Rabbani bir sünnet olduğunu bilelim. İkincisi ise, içeriden gelen yolda bırakmalardır. İçeriden gelen moral bozanlardır. Bunlar da kimdir? Bizim gibi Müslüman görünen, bizim dilimizle konuşan, bizim rengimizde ve cildimizde olan, yan yana, omuz omuza olan insanlardır. Öyle mi? Bunlar niye bizi yarı yolda bırakmak isterler? Bunlar niye bize karşı propaganda yapmak isterler? Bunlar ne zaman? Allah'ın emirleri kendilerine ağır geldiği zaman veyahutta mesele ciddileşip herkes canını malını ortaya koyması gerektiği zaman bunlar o zaman piyasaya çıkarlar hemen. Müslümanların açıklarını zikrederek, Müslümanların eksiklerini zikrederek, Müslümanların zayıflıklarını ön plana çıkararak bunu başaramayacağımızı, yapamayacağımızı gündeme getirerekten bizim moralimizi bozup bizi yarı yolda bırakmak isterler. Öyle değil mi? Bu Peygamber vesselam döneminde de böyleydi. Aynı münafıklar, aynı camide omuz omuza, yan yana, aynı sofrada Müslümanlarla beraber bulunuyorlardı. Öyle değil mi? Ne zaman ki kafirler Müslümanlara saldırmaya başladığı zaman, yani iş ciddileşip mal, can, dünya söz konusu olduğu zaman hemen ne diyorlardı? Allah ve Rasulü bize yalandan başka bir şey vaat etmiyor. Nasıl bu durumda biz galip geleceğiz? Bu yoklukta, bu açlıkta, mesela Resulullah hendek kazarken ne yapıyorlardı münafıklar? Müslümanlara, ya şunun haline bak diyorlardı, size Kisra'yı Bizans'ı vaat ediyor. Yani açlıktan yere düşecek neredeyse, bütün dünya üzerine toplanmış, onlara karşı koyamıyor. Hendek kazmak durumunda kalmış, tutmuş şey yapıyor, sizi Kisra'yla Bizans'la kandırıyor size yani yalan yanlış şeyleri size vaat ediyor diye tabi bu müslümanların moralini ister istemez ne yapacaktır? müslümanların moralini ister istemez bozacaktır. Bu aynı zamanda bizim münafıkları tanımamıza da sebep olur. Yani bunların en büyük özelliği nedir? Bunların en büyük özelliği şudur. Ciddiyet olmadığı zaman, rahatlık olduğu zaman konuşmaktan geri durmazlar. Yani her zaman ağızlarında şey, kilo dolusu laf vardır. Şöyle yapmak lazım, müslümanlar böyle yapmalı, müslümanlar şöyledir, cennet böyledir. En basit bir imtihanla karşı karşıya kaldıkları zaman sürekli moral bozucu, sürekli insanları geriye doğru şey yapan, geriye doğru getiren sözler söylemeye başlarlar. İşte biz bunu yapamayız, bu çok ağırdır, hazırlıksız yakalandık, şöyle oldu, böyle oldu vesaire Bunların gayesi nedir? Kendi açıklarını, kendi pisliklerini ne yapmaktır? Kendi pisliklerini kapatmaktır. Onun için ne diyeceğiz? Onun için diyeceğiz ki, bu tip propagandalara karşı Müslümanların uyanık olması lazım ve bunlara karşı sabretmesi lazım. Bu da neyle olur? İki şeyle olur. Bir, Allah'ın bizim önümüze koyduğu tecrübe tarihini çok güzel okumak gerekir. Yani Allah, peygamberi bile kendinden önce geçen peygamberlerin tecrübeleriyle terbiye etti. Öyle değil mi? İki, Vesselam'ın özellikle Medine'de münafıkları ve olaylar karşısında münafıkların yaptığı propagandaları. Çok güzel tespit etmemiz gerekir, ta ki bunlara karşı uyanık olalım. Çünkü bazen maalesef Müslümanlar uyanık olmadıkları için özellikle acı dosttan yani zarar dosttan geldiğinde biraz da geç fark edildiğinden ötürü çoğu zaman bu propagandalara ne yapabiliyorlar? Bu propagandalara kapılabiliyorlar ve yarı yolda kalabiliyorlar veyahut da amel yapamayabiliyorlar. Bu tarihi ve bu tecrübeyi çok güzel öğrenip Bunlara kulak asmamak, bunları dinlememek, bunları kulak ardı etmekle mükellef olduğumuzu ne yapmamız lazım? Mükellef olduğumuzu bilmemiz lazım. Çünkü bu pislikler kendi açıklarını, kendi eksikliklerini, kendi münafıklarını kapatmak için, kendi yapamadıklarını kapatmak için yapacak olanların önüne ne yaparlar? Yapacak olanların önüne perdeleme, perde olmaya çalışırlar. Çünkü birileri hakkı ve hakikati yaşarsa bunların asıl tineti çıkacaktır ortaya, öyle değil mi? Şimdi bu arkadaşımız diyelim burada, burada diyelim ki gerçekten bir ilim talebesi olsa derslerini çalışsa, mütalasını, müzakeresini, ezberini yapsa otomatikmen ders çalışmayan insanların hepsinin gerçek yüzü ne yapacaktır? açığa çıkacaktır. Öyle değil mi? Yani bir tanesi gerçeğini yapsa bozuk olanların hepsi şey olacaktır, bozuk olanların hepsi ortaya çıkacaktır. Ha bozuk olanlar ne yapacaktır sürekli? Örnek olarak ya sen yapamazsın bu çok zor, bu çok ağır, böyle yapma, acele etme, dur vesaire. şudur budur diye aslında adam ona nasihat etmiyor. Adam kendi açığını kapatmak, kendi pisliğinin açığa çıkmaması için uğraşıyor. Bu Müslümanların İslami hareketin merhalelerinde de böyledir. İslami hareket ne zaman Atak'a geçse mutlaka onları yani kendisi yapamayan veya olacağı zaman ağır olduğunu bilen insanlar dediğim gibi hiç unutmayalım, onların eksikliklerini zikrederek, fakirliklerini ve açıklıklarını zikrederek önceki dönemde karşılaştıkları zorluklarda yapamadıklarını zikrederekten onların moralini bozup güç kuvvet noktasında onları ne yapmak alıkoymak isterler. Buna da uyanık olmak lazım çünkü maalesef sürekli müslümanların başına gelen ve müslümanların kaybettiği şeylerden bir tanesi. Yani diyelim ki mesela bir kardeşim bir şey yapıyor, örneğin çok güzel bir şey yapıyor. Ben de hocayım, ben onun yaptığını yapamıyorum mesela. Yani onun yaptığını yapmak bana ağır geliyor. Mesela bu benim eksikliğimdir. Veya o bütün aşamalarını tamamlamıştır, o güzelliği yapıyordur. Ben yapamıyorum, bu benim eksikliğimdir. Ben ne yapıyorum? Ben bu eksikliğimi kapatmak için onun aleyhinde sürekli propaganda yapıyorum. Ya işte bence yaptığı yanlış, bence yaptığı doğru değil, bence bu yaptığıyla hiçbir şey olmaz. Bence bu yaptığının ümmete hiçbir faydası yok. Ya bence keşke böyle yapmasaydı daha iyi olurdu falan. Aslında ben burada, tabi Allah niyetleri en iyi bilir. Lakin genel itibariyle söylüyorum, ben burada uyarı yaparak da aslında ben onu uyarmıyorum, İslam'ın maslahatını düşünmüyorum. Benim burada gayem ne? Benim burada iki gayem var. Bir, kendi eksikliğimi kapatmak, hem kendimi kendi gözümle tatmin etmek, hem başka Müslümanların gözünde kendi eksikliklerimi tamamlamak, hem de onu o amelden alıkoymak. Çünkü insan bir şey yaparken sürekli eleştirildi mi? Öyle mi? İster istemez şevki şeyi kırılır. E şevki kırılır. Lakin teşvik edildi mi? Çok güzel. Maşallah Allah yardımcın olsun e denildiği zaman o zaman insanın şevki ne yapacaktır? İnsanın şevki doğal olaraktan artacaktır. Ondan dolayı bu tip şeylere ne yapmak lazım? Bu tip şeylere dikkat etmek lazım. Buraya kadar anlaşılmayan veya sormak istediğimiz bir şey var mı? Yok. Vakhiru davana. Elhamdülillahi Rabbi alamin.